Açık radyosunuz ve Açık Dergi Programı devam ediyor. Enis Göstepen ve Zeyno Günlüğü ile beraberiz. Yemek Bizim İstanbul, Bizim kolektifinden platformundan ya da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz bugün. Sağ olun davet ettiğiniz için. Evet, kolektifin ortak ürünü bir belgeselin gösterimin hemen öncesindeyiz. Yarın akşam Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nin açılış filmi olarak Şişlik Yani Kültür Merkezi'nde özgürleşen seyirci gösterilecek. Evet, bu Belgeseli ortaya çıkaran ekipten ikisi çok e, kalabalık bir liste var filmin sonunda da e, gördük zaten filmin mantıyetesi de e, bir nevi aslında e, emek e, sinemasının yıkımına karşı yürütülen sosyal e, muhalefetin görüntülü dokümantasyonunu oluşturmuş epey de zor e, bir süreç sonucunda oluşturduğunu tahmin ettiğimiz bir iş olduğunu söyleyelim. Evet e, kalabalık ekipten iki kişi temsilen diyelim olabildiği kadar e, 2010 itibariyle başlayan Emek Sineması Mücadelesi diyelim ismini öyle koyalım. E, mücadelenin e, dediğim gibi dokumentasyonu ne zamandır çalışılıyor bunun üstüne? E, ben birkaç ipucu gördüm. E, platform ki zaten 2009 sonlarına doğru kurulmuştu galiba. Yani 2009 film ekimi Emek Sineması'nın seyirci açık olduğu son gösterimdi. Hı hı. Daha sonra kapanıyor ve nasıl e, ne olacağı tam bilinmiyor dönemde. Hı hı. Ta ki İstanbul Film Festivali'nin Nisan'da açılışında bunu e, haber alan ve bu emek bizim İstanbul bizim oluşumuna e, sebep olan ilk grup arkadaşın oradaki açılıştaki protestosuyla o yüzden esasında e, kamusu alanda bunun büyüyen bir protesto dönmesi 2010 İstanbul Film Festivali'nin açılış gecesi o, protesto... İstanbul Kültür Sanat evet. Varitesi'nden bahsediyoruz evet değil evet mi? evet o, o zaman o zaman çıkış ismi e, İstanbul e, Kültür Sanat Varitesi Evet isyam oldu çok biraz daha gerilere <gülüyor> kadar gidebiliriz. Evet, evet. IMF gösterilerine kadar zaten belgeselde ucu açık bir şekilde bugüne kadar e, geliyor. Peki e, bizim izlenimiz çok geniş bir zaman aralığında aslında 42 dakika mıydı belgesel? 48, 40, 48 dakika. 48 dakika gibi çok kısa bir süreye sıkıştırmış vaziyette. E, neler gözettiniz bu belge şeyleri e, görüntüleri ard koyarken montajını yaparken filmin onu görüntüleri? ...konuşalım, belli anları var aslında... böylece belki mücadelenin de... ...tarihini kısaca konuşmuş oluruz. E, 2013 yılında ilk defa... ...bu böyle bir belgesel yapılabilir mi... ...fikri ortaya çıktı ve... ...15 Aralık 2013'te yapılan bir açık çağrıyla... ...insanlardan elinizde... Hı -hı. ...hani kullanmamıza izin verebileceğiniz... ...işte açık havuza koyabileceğimiz... ...görüntüleri getirir misiniz dendi. E, i̇lk başta nasıl bir şey olacağı... ...tabii belli değildi. Hı -hı. E, bir çalışma grubu kuruldu... ...toplantılar yapıldı... Örneğin ben bir Excel dosyasında her bir görüntünün içinde nasıl görüntü var, hangi tarihte çekilmiş, kim çekmiş gibi arşivini çıkardım. Hı hı. Tabii 2013'den sonra Türkiye'nin gündemi çok sertleştiği ve evet. şiddetlendiği için proje çok hızlı ilerlemedi. Ama o süreç içinde diskler elden ele dolaştı, fikir alışverişi devam etti. Ta ki geçen sene başına oturana kadar neleri gözettik derken aldığımız belki de ilk karar bugünden bakıp anlamlandırmaya çalışmamak için yeni hiçbir görüntü eklememek oldu. Yani o gün o zaman ne çekildiyse ne konuşulduysa o görüntüleri kullanalım ve üzerine herhangi bir konuşan kafaya da işte yeniden anlatım olmasın dedik. Ee, arkadaşlarımızın bir kısmı da oturup eylemlerin zaman çizelgesini hangi eylemde hangi basın açıklaması açıklandı, nereden ne kayıt var gibi bir çizelge çıkardı. Bunun üzerinden kurgu süreci başladı ee, süreyi aslında 48 dakikada tutan şey biraz kolaj videonun kendi evet. sınırları yani hı. elimizde çok büyük e, görüntü var yani çok büyük görüntü dosyaları var. Hı hı. Ama hem kurgulayan açısından bağlaması çok kolay bir şey değil hikayeyi... Evet. ...hem de izleyen açısından o kadar parçalı görüntüyü takip etmek o kadar kolay değil. Hani bir orta metrajda biraz kendi kendini dayattı aslında. Bu çağrınıza ne kadar insan cevap verdi sizin? Yani ne kadarlık bir görüntü vardır elinizde toplamda? Valla toplamını bilmiyorum ama sadece emek sinemasının tabelasının... ...tek başına yarım saatlik görüntüsü var dersem siz hesap edin. <gülüyor> ya da boş sokağın saatlerce görüntüleri var... Aynı eylemin üç ayrı kameradan evet. eş zamanlı görüntüleri var ama tabii çok koymak isteyebileceğimiz şeylerin de hiç görüntüsünün olmadığı oluyor. Örneğin Emek Sineması'nın işgalinde işgal heyecanıyla çok az görüntü alınmış ya da toplantılarda ilkesel olarak hiç kayıt tutulmamış. Yani kullanabileceğimiz herhangi bir şey yok. E bir de tabi kamerayı tutanların refleksi olarak e, megafon kimdeyse, konuşan kimdeyse evet. o insanların daha çok görüntüsü var. Onlar tabi bazen sıkıntı yaratmış olsa da bir şekilde toparladık diye düşünüyorum. Evet, evet ciddi bir arşivden bahsediyoruz yani. Yine yani de tabi megafonları kaydetmekte de fena değil çünkü o anın sözünü de bir yandan ortaya koymuş oluyor. Bir de şunu söylemek lazım geriye dönüp bakmayacağız dediğiniz bölümlerden birinin ismi de nostaljinin reddi aslında. Hı hı. E, bu... Yani bölümlerden biri olmakla beraber aslında genel olarak bakış açısını ve filmin kurgusunu da gösteriyor gibi belki bir iki bir şey söylemek isterseniz niye reddediyoruz nostaljiyi? Yani bu zaten esasında eylemler sırasında da konuştuğumuz bir şeydi. Hani sadece emek sinemasının kolektif hafızadaki yeri ve eski hal değil orada olabilecek kurulabilecek bir geleceğin de oradan kaldırılması söz konusuydu projede ki şu an bir nevi onu yaşıyoruz. Hı hı. Ee, bir yanıyla da e, bu belgeselin amacı hani sadece olan biten ve de bu süreçte yaşananları göstermek değil. Bunu merak eden herkes iyi kötü bulabilir ama evet. oradaki e, mücadelenin gücünü de göstermek, o mücadelin sesini de e, tutmak. Hı hı. Ama hani bu bir bir zamanlar böyle bir mücadele vardı anlamında değil. Hani bunun devam eden bir şey olduğunu. Ee, evet. ...devam ettiğini, belgeselin bu devamının bir parçası olduğunu ve belgeselden sonra devam edeceğini göstermek diye düşünüyorum ben hep o nostalji etti. Bir de size geçirebildik mi bilmiyorum ama biraz e, nasıl taş üstüne taş koyulduğunun da süreci yani o beş Hı. senelik emek sineması mücadelesini Hı. göstermeye çalışmak. Bir takım sözler bir takım görüntülerde ilk defa duyuluyor sonra kitleselleştiğini görüyoruz ee, bir takım şeyler forumlarda Aa, bu kadar da. erken mi söylemişiz bu sözleri Hı. işte üçüncü köprü mücadelesiyle emek evet. sineması mücadelesiyle evet. birlikte düşünmek lazım kuzey ormanlarını birlikte düşünmek lazım bütün kendi suçları için burası bir platform olabilir denilen şey sonra işte Gezi Parkı'nda <gülüyor> daha da büyük bir platforma dönüşüyor falan. Ben o yüzden hani izlediğim zaman tabii ki hepimizin biraz gözleri doluyor ama öbür taraftan da yaptığımız hiçbir şeyin boşa gitmediğine ve geleceğe dair bir birikim yarattığına dair de bir his bıraksın isteyerek. Ele aldık. Peki hislerden bahsetmişken hiç bu kadar zaman geçmemiş gibi bir şey hissettim ben izlerken. İksan'la de konuştuk. Ona da öyle gelmiş. Yani böyle vay 2010 muymuş o? 2011-2012 filan derken siz nasıl düşündünüz? Yani karşıdan baktığınızda nasıl hissediyorsunuz? Ben baktığım, izlerken beni etkileştiren bir tanesi özellikle o Nisan, 2013 Nisan'daki polisi müdahale Hı. ettiği eylemde ee, 7 Nisan evet. 7 Nisan tabi sonrasında gezi olacak ama orada mesela polisle eylemciler hepimiz çok yakın bir temastayız. Yani evet. yani Toma'ya çok yaklaşabildiğimiz bir nokta. Yani Toma'ya <gülüyor> tokat bildiğimiz bir noktadayız. Ee, o esasında o mesafenin ne kadar açıldığını da görüyoruz. Yani şu an evet. e, İstanbul'daki eylemlerde genelde polisle o kadar yakınlaşamadan zaten müdahale geliyor. Yani benim açımdan bir yandan da bu belgesellik görüntüler onun da kaydını da tutuyor. Yani e, protesto ve eylemle polisin fiziksel olarak çok yakınlaştığı bir nokta var. Evet. Ve şu an esas o noktanın oldukça açıldığı bir yere geldiğimizi görüyorum. Evet bir yandan da e, aslında Gezi den sonra, 2013'ün sonbaharından sonra ...Taksim ve İstiklal Caddesi'nin sokakları tabiri caizse Neyse tamamıyla kontrol altına alındı. Sonra yapılan hiç, hemen hemen hiçbir eyleme izin verilmedi. Ve şimdi de öyle bir yerdeyiz ki emek sineması dendiğinde benim birçok dinleyicinin kafasında belli bir soru vardır. Zaten bitti hikaye, Gran açıldı gibi düşünülüyor. Çünkü... PR şirketler en azından bunun için çok ciddi emekler sarf ediyorlar. E biz meseleyi sanki teknik boyutuyla konuşmak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Bir yandan memleketin genel halde bu. Yani hak öğrenmek zorunda kaldığımız bir coğrafyadan ba bahsediyoruz aslında. E, bununla beraber bu söyleşiye bir not olarak da düşelim. Emek mücadelesi devam ediyor. Sırf aslında e, sebep olduğu, açtığı hatla, hatların canlılığından ötürü değil. Bir biçimde bir dava da devam ediyor aslında bakarsanız şeyde belgeselde birkaç kere söylendi yüzü. Aslında bizim şu anda Grand Prix ismiyle duyduğumuz e, o kompleks aslında bir kaçak e, inşaat. E, bunu bir kere daha galiba altını çizmek lazım. filminde filmin de sonunda bir çağrı var Grand Prix'ye dair. Eee Belki önce bir hukuki süreç nerede onu söylemek lazım. Genel Beyoğlu planı içerisine oturtup başka bir yere de gidebiliriz ama yine de e, bir hukuksuzluğa bu belgesel vesilesiyle işaret ediyor olmak kıymetli galiba. Ee, en son 8 Ocak 2015 tarihinde e, bu inşaatın yürütmesi yeniden durduruldu. Hı hı. E, fakat buna uyulmadığı için de e, şu an bir dava devam ediyor. Bunda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yanı sıra yetkililer Barış Çelikkan, Mehmet Ali Kaplan hakkında inşaatı kontrol etmemek, tarihi ve kültürel varlıkların hasar görmesine neden olmaktan soruşturma sürüyor. En son dava duruşması galiba geçtiğimiz Mayıs ayındaydı ve bir bilirkişi atandı. Bir sonraki duruşmayı bekliyoruz. Yani burada belediyenin işlediği bir suç var ama genel olarak da... Şu anda bir ihmal suçu olarak... Evet ne yani bu yürütmeyi durdurma kararına rağmen hı hı. inşaatın mühürlenmeyip inşaatın devam edilmesi anlamında... İşlenmiş bir suç var. Buna dair dava süreci e, devam ediyor. Bu arada gelmemiş, yedi aydır gelmemiş bir bilirkişi raporu da var bu durumda. Yani aralıktayız, dava evet. devam ediyor. Yani evet, bir, yani dört, yani bir sonraki duruşmada bekleniyor. bekleniyor. Evet, gelmeyen bilirkişi raporu. Artı, oluyor. yani e, oraya girmeyelim dedik ama Taksim Yayalaştırma, o genel evet. gemel planda davası devam ediyor. Yani ve evet. Orada da yürütmeyi durdurmalar var. Bu emeği de bağlıyor. O çok daha büyük bir dava süreci. Evet. Evet, bu, yani bir finalde olmadığımızı anlıyoruz aslında bakarsınız. Evet, yani bu Grand yüzden Playa de e, filmin sonunda yaptığımız çağrı bence çok önemli. Yani bütün bireyleri ve kültür kurumlarını e, yeni açılmış olan Çakma Yemek Sineması'nda herhangi bir etkinliğe katılmamaya, orayı mekan olarak kullanmamaya davet ediyoruz. Çünkü oldu bitti ne olacak dediğimiz zaman bu kent suçları daha kolay işlenmeye devam ediyor. Evet. <gülüyor> İsterseniz süreç bitti yıkıldı artık hani yeni sevmek sineması değildir deyin ama oranın kullanılmaması lazım ki bir daha işte yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen böyle şeyler yapılamasın. Ayrıca Grandpere açıldı ama duyduğumuz kadarıyla dükkanları kiraya veremiyor, kendine korkudan açılış yapamadı, hani böyle bir yarı işte bir takım duyurularla bir takım şeyler açılıyor ama böyle istedikleri o görkemli açılış olamadı. Zaten beyoğlu'nun hali ortada, evet. tam istediklerinin aksi de bir şey elde ettiler yani. Bir tek tiyatro salonu faaliyet içerisinde, bir de Balmumu Müzesi malum. Evet. Balmumu Müzesine girişte 78 lira söyleyelim, <gülüyor> inanılmaz gerçekten. Türkiye şartlarında. Kontrol ettik. Bir de aslında simülasyon zamanında zamanda emek sokağı açıldı. Şimdi Balmumu Müzesi şey açılıyor, sokak açıldı. Bilmiyorum. Nasıl yorumlarsınız bunu? Ben yani emek sinemasının gişesinin yerinde şu an 78 TL'lik Bal Müzesi e, giriş biletlerinin satıldığı gişe e, duruyor. Ya, bir yandan da çok manidar orada bir e, mumya müzesinin e, olması. <gülüyor> e, emek sinemasını korumak diye da esasında böyle bir şey. Evet. E, yani çeşitli etkinlikler Oluyor. Tiyatrocular, konserler yapılıyor ama biz olabildiğince onları ifşa etmeye devam ediyoruz. Emek Bizim'in hem Facebook hem Twitter hesaplarından. Nasıl şu an hemen yandaki Demirören kimsenin adım atmak istemediği ayıplı bir mekansa Grand Perrin'de öyle ayıplı bir mekan olarak bu hafızada yer almasını istiyoruz. Evet. Belgeselin bir Fonksiyonlarından biri de işte PR şirketinin öne sürdüğü hikayenin karşısında başka bir hikaye, mücadelenin hikayesini de devam ettirmek. Evet. Ve buradan da dinleyicilerimize söylemiş oldum, Biz bu belgeseli sansürsüz her platformda göstermek istiyoruz. O yüzden bu ilk gösterim olacak. Cuma akşamı saat 8'de Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nin açılışı. Ama daha sonra işte... Çeşitli festivallerden talepler geliyor ama onun dışında bu filmi göstermek isteyen kültür merkezleri, inisiyatifler, başka muhalefet hareketleri, sosyal hareketler hepsiyle birlikte bu filmi beraber göstermek istiyoruz. Çare olsun. Da. Bir yandan da zaten aslında o eylemde var olan bütün o inisiyatiflerin yani saydığımız her şeyin de film o yüzden kolektif olmasına olduğuna vurgu yapmak bu yüzden de mühimmiş gibi geliyor yani aslında biraz da herkesin filmi gibi hissediyorsun izlerken bana öyle gibi geldi biraz. Bir yandan da Emek Bizim İstanbul bizim inisiyatifinin dönüştüğü aslında kendi içinde de bir süreci var yani hani emek mücadelesinin başındaki süreci ve şimdi Grand Pera'yı boykot hali e, çağrısı da biraz kendi dönüşümünü de gösteriyor. Size nasıl geliyor o dönüşüm? Yani aslında biraz kendiliğinden mi? Az insanlı mı yürüyen bir şey bu? Nasıl bir durum o? Sessizlik. Yani o kadar uzun bir hikaye ki bir yandan nasıl özetlenebileceğini düşündüm ama yani sonuçta e, bu inisiyatif ...en başından beri yatay örgütlenen... ...girmek isteyen herkese açık... E, ...işim Hı -hı. çıktı artık gelemiyorum... ...diyen herkesin sonra ortadan kaybolduğu... E, ...bir yandan destek vermek isteyen... ...başka e, oluşumlarla... ...sürekli yan yana gelmeye çalışan... Yani ...esnek bir yapı olduğu için zaman içinde... ...çok e, farklılıkları oldu. Tabii Hı -hı. emek sineması mücadelesinin... ...kendi dayattığı farklılıklar da... ...orayı etkiledi. Yani e, Belgeselde gördüğünüz gibi ilk başta... Sinavanın sokağına girip burası bizim, biz bu gece burada işte çorbamızı kaynatıyoruz, filmimizi gösteriyoruz, yan yana duruyoruz diyebiliyorken daha sonra sokağı polisin kapattığı, <gülüyor> evet. İstiklali Toma'nın kapattığı bir yöne doğru giderken tabii eğlence dozu azalıyor, şenlik havası azalıyor, şiddet artıyor. Ee, ama her aşaması Türkiye'nin de başka bir aşamasına denk geldiği için bence önemli. Ee, bilmiyorum biraz komik bir yorum olacak belki ama o ilk zamanlardaki halimize baktığımızda mesela ne kadar renkliymişiz dedim. Evet. Sadece giyim kuşam olarak bile saç modeli Hı -hı. olarak bile yani zamanla eylemlerdeki görüntülere baktıkça hepimizin biraz böyle derlenip toparlandığını <gülüyor> fark ettim. Bu sadece büyümekle ilgili değil. Biraz böyle İstanbul'un da dayattığı bir şey olmuş. Evet. Filmin bir kamusallık, yeni bir kamusal, yani yeni değil de kamusallığa bir kere daha bakmak gibi bir önerisi de var aslında. Tam da buradan bakarsak. Kamu sokaktaki insanların Insandır. Bence ibaresini akılda tutmak lazım. İnsansızlaştırılmış bir Beyoğlu'nun ortasındaki bir Grand Pereira'dan bahsediyoruz aslında. Tam bu görüntüler 2013 yılına kadarki emek mücadelesinin görüntüleri hakikaten bizim kafamızda, emek bizim diyenlerin kafasında ki kamu ve sokak tanımını gayet dediğim gibi bütün renkleri ve sesler içerisinde gösteriyor vaziyette. Yani şimdi simayen tanıdığımız pek çok insanı görebiliyoruz geçip giderken ama hiç öyle bir işte baskın figürler de o kadar yok meseleyin içinde bir kalabalık var ve bir mücadelenin peşinde. Evet. Benim de benim de çok duygulandıran kısım hakikaten insanların bir değer için ortak değerleri için sokakta var olmaya karşı karda kışta gösterdikleri gayret onu hatırlamak da çok önemli çünkü... Yaz böyle ekranlar başına çekilmiş gibi duruyoruz aslına bakarsanız. Şimdi galiba işte beyaz perdenin karşısına geçme zamanı. Umarız pek çok yerde gösterilir. Bu Buradan da bir çağrı olma niteliğinde. Daha önce gösterildi bu arada. İnsan Hakları Festivali'nden önce değil mi yurt dışında? Evet. Türkiye'deki ilk kamusal gösterim evet, ama. Evet, Almanya'da Dok Leipzig Belgesel Film Festivali'nde bir Türkiye seçkisi vardı. Orada hmm. gösterildi ilk Kasım ayında. Bu Türkiye'deki ilk gösterimi olacak. Evet. Bir de çağrımız yalnızca hani e, her yerde işte isten sansürsüz platformlarda gösterilin değil, bu görüntü havuzunun da herkese açık olduğunu <gülüyor> bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. E, gelip bu benim emek hikayem değil diyenler de e, kendi kurgularını yapmakta e, serbestler, yani herkese açık bir görüntü havuzumuz var. Versiyonları <gülüyor> olabilir yani belki. Olabilir. Hangisi? Film e, mücadele değişirse. Devam edebilir. Kurgusu açık bırakılmış bir kurgu şimdi bizim için. Hı hı. E, bugün geldiğimiz noktadan bir şey yaptık ama ileride devamı olabilir. Evet başka başka halleri izlenebilir. O da çok heyecan verecek. Umarız güzel bir finili olacak. <gülüyor> e, belgeselimizin özgürleşen seyirci belgeselini. Var mı eklemek istedikleriniz? Yarın akşam saat 8'de olduğunu hatırlatalım sadece. Çeştikent Kültür Merkezi'nde seyirci evet. Var mı diyeceğim. Hı hı. Ben şunu söylemek isterim. Şey. Yarınki gösterimi şu anlamda önemsiyorum. Üzerine biraz sohbet de etmek istiyoruz. Sadece filmle ilgili değil. Hani emek sinemasının e, mücadelenin geleceği vesaire O yüzden nasıl olsa sonra izlerim demek yerine e, bu gösterime gelip fikrini söylemek isteyenler varsa bu gösterime gelsinler. Bir de hep beraber izlemenin bir, hep beraber izlemenin bir güzelliği İyi. olur. Evet. Enis? Yani bu ilk sorduğunuz, biraz önce sorunuz soruyu düşünüyorum da emek bizimin ya nasıl bir hale geldi. Esas bakarsanız e, çekirdek olarak 8-10 kişiden daha fazla sürekliliği olan bir grup değil ama bizi dinlemeye açık çok geniş bir kitle vardı bu sinemacılardan sinema Hı -hı. yazarlarına ve öncelikle de e, İstanbul Film Festivali'nin seyircileri. Hı -hı. Çünkü en büyük eylemlerimiz o Nisan ayında e, oluyordu. Hı -hı. E, o yüzden özellikle Emek Sineması'nda sinemayı sevmiş, sinemayı izlemiş insanların yarın akşam bizde olması çok önemli. Çünkü bu hareketin ilk baştaki en büyük motivasyonu ve gücünü Sinem. o seyirci kitlesiyle biz yaşadık 2010 Nisan'da ve sonraki Nisan aylarında. O yüzden emek sinemasında film izlemiş insanların gelmesini de özellikle istiyoruz. Peki iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum ama film gösterimi ücretsiz de demeliyiz şimdi. İşte Kent Kültür Merkezi taşar, taşmışlığı var daha önce başka kampanya hatırlıyoruz. Ücretsiz herkes oraya gitsin ve yarısı da izleyemesin. Mesela bir gösterim daha koysun, nasıl olsa koyar insanakları Hakları Film Festivali, ondan demeyiz. Evet. Peki, evet, evet yarın akşam saat 8'de çok teşekkür ederiz. Zeyno Pekvini ve Enes Köstepen. Biz teşekkür ederiz. İstanbul Bizim platformunda.